Diyofizit Hristiyanlıkta, Hazreti İsa'nın tabiatı hakkındaki tartışmalarda, Hazreti İsa'da iki tane, hem ilahi, hem beşeri, tabiatın birbirine birleşmeden ve karışmadan aynı anda bulunduğunu savunan görüş. En önemli temsilcileri Katolik, Ortodoks ve Protestan kiliseleridir.